Efendim 10 Aralık 2021 neredeyse son bu yılın son üçten üç, üçüncü programı, son, ondan üçüncü programı diyeceğim. Bir yıl daha bitiriyoruz Aralık ayı ve bugün 95.0 Açık Radyo'da Önce Sağlık Programı'nda önemli güncel bir konuyu tartışacağız. Konuğumuzu her zaman olduğu gibi Ayşegül'ün takdim etmesinin sunmasını rica edeyim. Evet konuğumuz Şeker Pınar Özcan. Pınar Hanım'ın bence çok önemli bir özelliği var. Odalarda sağlık çalışanı örgütlenmelerinde erkekleri aslında... Daha çok görülüyordu geçtiğimiz senelerde ama e, kadınlar bu konuda da öncülüğü ellerine aldılar. Hmm. İstanbul Eczacı Odası'nın ilk kadın başkanı konuğumuz Şeker Pınar Özcan konuğumuz. Artık İstanbul'da iki Pınar var. İstanbul Tıp Odası'nın başkanı Pınar Sayıp, İstanbul Eczacı Odası Başkanı Pınar Özcan. Bu da hoş bir tesadüf bence. Evet. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Merhabalar, hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum ben sağ olun, Sağ olun, vakit Peki. ayırdınız programımıza. Sağ olun, teşekkürler. Oluşun güncel e ezarcılarla ve ilaçlarla ilgili konuların çok konuşulduğu güncel bir konu var. Ve e gerçekten e özellikle Türkiye'nin girdiği ekonomik kriz deyip ya da ekonomik süreç içinde ilaç fiyatları ve ilaç fiyatlarıyla ilgili çok e, soru var. Aslında e, bu e, son değişimler, gelişmelerden önce de ilaç fiyatlarından çok bahsediyordu. Ama biz işte bulunmayan ilaçlar, e, hastaların durumu, bütün bunları konuşacağız. Evet Ayşegül Hocam e, ona kriz denmiyor, kur dalgalanması deniyor. Pardon, senin kadar <gülüyor> güncel terminoloji hakim olamadım. <gülüyor> Peki. <gülüyor> Kur dalgalanması evet. ışığında Ayşegül bıraktım satıyı <gülüyor> tutmayı. <hiç soruyu. gülüyor> ee, şimdi hangi sorudan başlasam diyorum. Çünkü gerçekten hani son dönemde sağlıkta biz en çok ilaç konuşuyoruz. Evet. Yani halkın da gündeminde ilaç var. Ben ikinci sorumdan başlamak istiyorum. Şu sabit kur rejiminden başlamak istiyorum. Çünkü ilaçta sabit kur rejimi dediğimizde çok küçük bir e, kesim e, bilebiliyor sabit kur rejiminin de ne demek olduğunu ilaçta. E, ben hemen bunu sorayım. İlaçta sabit kur rejimi nedir? E, sabit kur rejimi olduğu için kur dalgalanmasının sabit kur rejimine ilaçtaki etkileri nelerdir? Onu sorarak başlayayım hemen. Tamamdır. Doğru noktadan başlayacağız zaten bence de aslında. Neden bu e, son günlerde yaşadığımız sorunu yıkdığımızı biliyoruz ama neden bunun başladığını, neden yaşandığını anlatmak lazım öncelikle dediğimiz gibi. E, son günlerde dediğimiz gibi çok fazla medyada da yer alıyor. E, çünkü gerçekten hem vatandaş mağdur hem de da büyük bir sıkıntı içerisinde ilaç teminiyle alakalı yaşadığımız sıkıntıdan dolayı. Sorunuzdan şimdi başlayayım. Neden ee, bu sıkıntıyı yaşıyoruz her sene? Ee, i̇laç fiyatlandırılmasının yapılma şekliyle alakalı bir e, formül var ülkemizde uygulanan e, 2004 yılında çıkmış bir ilaç fiyat kararnamesi dediğimiz bir e, kararnamemiz var. Çok resmi tabirlerle anlatmak istemiyorum. Anlaşılabilir halde anlatmaya çalışacağım. Biraz karışık çünkü. Burada ilaç fiyatlarının hesaplanma yani ilaçların satış fiyatlarının hesaplanma yöntemlerinin belirlendiği bir kararname bu. Burada da çok detaya girmeden söylemek gerekirse fiyatın, ilaç fiyatının en ucuz şekilde belirlemek için belirlenmiş yöntemler var. Ancak burada en önemli kriter döviz kuru diye belirlediğimiz sabit bir euro kura dediğimiz ilaç fiyatlarının hesaplanmasına kullanılan bir kur var. Bu kur normal reel kur değil, ilaç fiyatları için tanımlanmış özel bir kur. Bu kur ilk bu kararname yayınlandığında real kurla arasında çok büyük bir farklılık yoktu. Ama şu anda geldiğimiz günlerde uzun bir zamandır da bu e, artış devam ediyor ama şu andaki sıkıntı tabii çok daha marj açıldığı için sıkıntılı. Real kuru ile, ilaç fiyatının hesaplanan euro kuru, belirlenen euro kuru arasında çok büyük bir fark var. Hanım, bir şey sorabilir miyim? Şu anda sabit kur kaçtan 1 euro karşı? 4.67 mi? O civarlarda değil mi? Onu söyleyeceğim. Şu anda Şubat 2021'de belirlenmiş, bir senede bir defa belirleniyor çünkü. Şu anda 2021 yılı için belirlenmiş olan e, Euro kuru 4.57 TL. Yani İlaç fiyatını hesaplarken 1 euro 4.57 imiş gibi düşünerek hesaplamalar yapılıyor. Ve bütün fiyatlandırmalar da buna göre veriliyor. Ama biliyorsunuz reel döviz kuru şu anda kaç? 14 mü? 15 mü? Ben şu an kaçırmış bir durumdayım zaten onu. Yani evet. arada şu anda neredeyse 3 katı kadar bir farklılık var. Şimdi bu neye sebep oluyor? Şu anda pek çok üründe ülkemizde dövizdeki dalgalanmanın nedeniyle zamları görüyoruz. İlaçta şu an bunu görmüyoruz. İlaçta çünkü bu iş e, belli bir zamanlamaya e, sabitlenmiş durumda. Senede bir defa zam yapılır ülkemizde. O da Şubat ayında. O senenin döviz kuru kaç olacak diye yani bu e, ilacı özellikle döviz kuru kaç olacak diye Ocak ayında belirlenir Şubat ayından itibaren de uygulanmaya başladı. Şimdi son günlerde yaşadığımız o e, tuvalet kağıtlarının bile aşırı derecede e, yaşandığı artış. Şu an ilaçta böyle bir artış yok. Yaşanan bir şey zam artışı yok şu anda. Zam Uygulanmış değil. Şubat ayında yapılacak bu artışı Ama bu şu anda neye sebep oluyor bu dalgalanma? Ve bu dalgalanma öncesinde de zaten yaşanan sıkıntılar. Şuna sebep oluyor, ilaç firmaları e, öngöremedikleri e, bu süreç nedeniyle öncelikle ithal kalemlerden başlayarak e, ilaçları e, piyasaya daha az vermeye ve Şubat ayındaki zamma kadar da bunu gittikçe azana hatta hiç vermeyecek şekilde Piyasaya vermemeyi tercih etmeye başlıyorlar. Çünkü burada bir maliyet hesabı yapılıyor. Evet ilaç bir sağlık ürünü ama aynı zamanda ticari bir ürün. Firmalar bunun satışıyla gelir elde ediyorlar. Dolayısıyla kar elde edemeyecektir. Bir ilacı da piyasaya vermeme yönünde tercihlerini kullanıyorlar. Bu bir tercih onların açısından ama vatandaş tarafında bunun yansıması başka bir şey. İlacı erişiminin olamaması demek. O ilaçla alakalı tedavisi de devam edememesi anlamına geliyor. Dolayısıyla eczacılarımız da temin edemedikleri has, ilaçları hastalara verememenin sıkıntısını yaşıyorlar. Her reçete geldiğinde artık şu son günlerde şu durumdayız 5 tane ilaç varsa o reçete de 1-2 tanesi kesinlikle yok. Ben de yok, ben başka bir eczacı arkadaşıma yönlendiriyorum, onda yok, onda yok, onda yok derken şu anda medyada da sizin takip ettiğiniz gibi vatandaş mağduriyeti ve eczacıyla karşı karşıya durumunu hep birlikte yaşıyoruz. İlacı, vatandaş, belli ilaçlarda şu anda ulaşamıyor. Şimdi birazdan o konuya da değineceğiz herhalde bazı sanıyorum kanser ilaçları gibi bazı ilaçlar eczacı odaları, eczacılar birliği üzerinden alınırdı. Onları bir kenara bırakıyorum normal eczanede satılan ilaçlar için konuşuyoruz değil mi? Bunların evet. bulunmaması için. E bu Peki en çok hangi kalem ilaçlarda, hangi grup ilaçlarda başladı bu sıkıntı? Ya da ya firmalar vermemeye başladılar. Böyle belirli bir spesifik grup var mı? Antibiyotikler işte gibi. Hocam sorunuza bir ekleme yapabilir miyim? Evet. E, bu bir tercih dendi depoların veya ilaç firmaların. Bu bir tercih midir? Yani bu bir stokçuluğa da dönüşüyor hocama ekleme hocama evet. sorusundan sonra belki e, önce hocamın sorusunu cevaplayayım isterseniz e, ithal kalemler dediğimiz e, ki şunu burada bu noktada hemen belirtmek lazım şu anda ülkemizdeki ilaçların %60'ı ithal zaten diğer %40'ında da ham maddeleri ithal dolayısıyla her açıdan bağlısınız euro kurumundaki bu e, hesaplamalara ya da sıkıntılara e, ilk etapta yaşadığımız sıkıntılarda her sene son yaşadığımız olaylarda zaten Tansiyon ilacı, kalp ilacı, TNP'de kullanılan ilaçlar, e, diyabette kullanılan ilaçlar, bazı kanser ilaçları. Bu artarak devam eder. Kadın doğumla alakalı bazı ilaçlar. E, şimdi son günlerde biz şunu da yaşamaya başlıyoruz. Bu vatandaşa yansımamış kısmı e, eczaneler bazında yaşıyoruz. Şimdi ilaç firmalarının devlete yaptıkları bir iskonto var ekstra bir iskonto. Bunu bizim üzerimizden bizi aracı göstererek yaparlar. Ancak şu anda şöyle bir durumda söz konusu olmaya başladı. İlaç firmaları bu devlete yapmak zorunda devlete yapmayı taahhüt ettikleri iskontoları da e, bizim aracılığımızla yaptıkları iskontoyu da geri çekmeye başladılar. Bunun şu an yansımasını siz görmüyorsunuz ama yansımasını biz eczacılar olarak şöyle görüyoruz. E, şöyle söyleyeyim. Bize yansıtıkları, yansıtmaları gereken rakamı eksik yansıtıyorlar ama devlet biz reçete o ilacı verirken o iskontoyu tam yansıtılmış gibi bize ödemesini yapıyor. Dolayısıyla arada aslında bizim hiç alakası olmayan bir iskontunun devletle firma arasındaki yapılması gereken iskontoda da biz aracı olarak şu an mağdur durmayız. Bir de böyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü aradaki fark hastadan talep edemediğiniz. Ama ticari olarak da sizinle hiç alakası olmadan sizin zarar aranınıza yazılan bir kalem haline gelmeye başladı. Süreç artık böyle ilerlemeye başladı. Çünkü firmalar önünü göremiyor ve ilk başta devleti yapmaları, taahhüt ettikleri iskontoları da yapamamaya başlıyorlar. Bu e, zam artışının dışında, yani fiyat ayarlamasının dışında da olan bir durum. Böyle bir sıkıntımız var. Ve dediğim gibi bunlar ithallerden başladı. Şu anda Türk bebek ilaçlarının çok büyük sıkıntı var mesela bu anlamda. Çünkü bir süre sonra... Biz bu ilacı veremez hale geleceğiz hastaya. Çünkü aradaki bizimle alakalı olmayan iskondu bize veriler ödemeden kesilmeye başladık. Olay o kadar saçma ve hayatın olan nakışı ters bir durumda ki şu anda. Bizimle hiç alakası olmayan ama bir köprü vazifesi gördüğümüz. Çünkü reçeteleri medula sistemine, SGK sistemine biz giriyoruz. Ama oradaki sıkıntı, ikisinin arasındaki sıkıntı bize yansıyor direkt. Bu ayrı bir olay olarak başladı. Bunların hepsinin sebebi ama bu fiyat kararnamesi. E, sabit kur düzenlemesi vesaire vesaire. Şimdi e, sizin sorunuzu tekrar alabilir miyim Ayşegül Hanımcığım kafamda? E, şöyle bir sorun var aslında iyi oldu tekrar sorduğunuzda e, bu bir tercih dediniz ilaçları evet. vermemesi depoların. E, evet. Bu bir hani stokçuluğa kadar gidiyor. Ben buna küçük bir ekleme daha yapayım. Burada tabii ki yapabilir depolar bunu. Ama bir e, bakanlığın denetimi, yani bir kamu denetimi olması gerekmiyor mu bu konuyla ilgili? Oradan önce bir düzeltmeyle başlayayım. İlaç depoları değil, ilaç firmaları, üretici firma olarak bakmak Pardon, lazım. Pardon, haklısınız. Ee, şöyle bir sistem var bizim ülkemizde. İlaç takip sistemi dediğimiz bir sistem. Şimdi her ilacın, her kutu ilacın bir kimlik numarası Var bizde aslında karekot dediğimiz, kutuların üstünde gördüğünüz küçük kare şeklinde barkodlar vardır. İlaca özel bir sistem bu. Her ilaç kutusunun ayrı bir e, kimlik numarası gibi karekotu vardır. E, bu karekotu da firmalar e, ilacı ürettiklerinde o kutunun üzerine basarlar. O andan itibaren ilaç takip sistemi, Sağlık Bakanlığı'nın bir sistemidir. O ilacı, o kutuyu kutu bazında üretimden depoya, depodan eczaneye, eczaneden hastaya şeklindeki bütün zinciri takip edebilirler. Sonuna kadar. Ama bu tabii bu kutunun ilaç takip sisteminin üretici firmalar tarafından tanıtılmasından sonra başlayan bir sistem. Şimdi zaten sıkıntı da burada. Evet ilaç takip sistemine girmiş ilaçı siz nerede var mı yok mu hepsini takip edebiliyor bakanlık ama bu sisteme girdikten sonra. Şimdi zaten yapılan şu bunlar Üretim aşamasında ya da henüz fiyat e, takip sistemi tanımlanmadan bekletildiğini biz çok net biliyoruz. Onlar sisteme dahil olmadan bir şekilde bekliyor. Ya da hiç getirilmiyor ya da üretilmiyor. Sıkıntı orada zaten. Denetlemenin yapılabilmesi için o, e, o planlamanın firmalar bazında üretim aranda da takip edilmesi lazım. O sisteme dahil olmadan iki aşamada bekliyor zaten. Ondan sonra görmeniz kolay. Görüyorsunuz. Zaten sıkıntı orada değil sıkıntı hiç sisteme girmeden kalıyor olması. Şimdi tercihten bahsettim. Orada şunu söyleyeyim. Şimdi parayla bir bedeli olan ürünün tabii ki bir e, ticari mantığını da üretici taraf her zaman yükmek zorunda üretebiliyor mu? E, bunun bir maliyeti var. Evet, doğru. E, Devlette de bir yandan tasarruf da yapmak zorunda. Tabii ki çok da doğaldır. Bu tasarruf kalemini de e, bütçe açısından yapmak zorunda. Biz de her zaman eczacılar olarak ilacın ucuz olması gerektiğini söylüyoruz. Ama ilacın Ucuz olmasından ziyade bulunabilir olması gerektiğini söylüyoruz öncelikle. Ucuz ama bulamıyorsunuz. Yok. Yani hiçbir anlamı yok o zaman ucuz olmasının. Şimdi oradaki dengeyi firmalarla bulabilirsiniz. E Bakanlığın çok net bir şekilde kurabilmesi lazım. Hem tasarruf edebilecek noktada ama ilacın üretimi ve piyasaya arzına da sıkıntı yaratmayacak düzeyde bir planlama yapılması lazım. Yani sektörün bütün bileşenlerin birlikte toplandığı buna işte bizler de dahil olmak üzere firmalarda, depolarda, bakanlıkta uygun dengeyi gözetmeniz lazım ki sonuçta bunu üretebilen bilinmesini ve bulunabilirliğini sağlamanız lazım. Evet sağlık. Şimdi sizin dediğiniz tabii ki insani açıdan tercih olmamalı bu ürün. Ama e, kimse de zararına satış yapmaz. Yani bunu beklemek de e, boşu boşuna beklemek olur. Oradaki dengeyi kurmak da tabii ki e, yetkililerimizin e, inisiyatifinde. şey sorabilir miyim? Daha iki küçük sorun var daha iyi anlamak için. Şimdi bu 1 euro geçtiğimiz, daha bu yılın başında Şubat ayında sanıyorum 4.57 TL olarak hesaplandı. Şimdi bütün ilaçlar ithalse bu ilacın yurt dışındaki bir fiyatı var. Evet. 5 euro. O 5 euroyu bu 4.57 ile çarpıyorsunuz ve Türkiye'deki fiyatı bu oluyor değil mi? Bu şekilde mi hesaplanıyor? Değil. Ee, şöyle hesaplanıyor. İlk önce e, Avrupa'da bu kararnamenin içinde olan tamamen hesaplama bu. Avrupa'da bu ilacın en ucuz olduğu beş tane ülke belirleniyor. En Diyelim ucuz... ki bunu, pek beş ülke seçtiniz. Peki pardon kestim özür dilerim. Sonra evet, bu ülkedeki fiyatları e, ortalaması en ucuzu alınıyor ve e, bu fiyat 4.57 ile çarpılıyor farklı katsayı olayı da var. Oya tamam. çok hesaplamalara girmiyorum. Evet. Orada kimden daha da ucuz bir rakama geliyor zaten. O yüzden de zaten bazı firmalar şunu yapıyor. Benim aynı ilacım Avrupa'nın şu ülkesinde 10 euro'ya satabiliyorken, 10 euro iken fiyatım. Ben bunu bu ülkede 5 euro şeyine satamam. Çünkü benim açımdan da fiyatta bir dengesizlikle problem teşkil ediyor bu diyor. O anlamda da belki o ilacım Türkiye'ye artık vermemeyi tercih edebiliyor. Siz çok yakından da biliyorsunuzdur belki hocam. Aslında yeni formüllerin biz ülkemize gelmediğini özellikle KS ilaçlarında biliyoruz. Çünkü e, tamamen sebep de bu. Evet onu soracaktım. Yani bir tek bir ilaçların e, hiç gelmemesi Türkiye'ye. Sadece şu andaki kur değişimi falan değil. Budur herhalde nedeni. Fiyat e, sadece kur değil. Fiyat hesaplama yöntemi. Peki bir de e, bu e, biraz önce yüzde altmış ilaçlar ithal. Yüzde kırkı burada imal ediyor ama ham maddeleri ithal dediniz. Yani Ham maddeden sıfırdan başlayarak burada üretilen bir ilaç hiç yok mu Türkiye'de? Yani çok mu az? Yok. Çok çok azdır. Çok çok azdır. Çok çok basit e, prodüylardır belki. Ama e, dediğim gibi çoğu işte uzak doğudan yurt dışına, Hindistan'dan gibi ülkelerden alınıyor. Ve hep döviz yendeksi şey Bu yüzde kırk ham madde bazında ham ithal edildiği ve e, burada üretilen ilaçlarda da ham madde alım fiyatı da bu demin söylediğiniz ilaç alım ilan almıyor galiba değil mi? Orada da evet. ham maddeler öyle değil mi? Firma bazındaki alım sistemi. Onlar yurt dışından alıyorlar. Bu ama döviz endeksi. Ama orada devletin bir dahli yok. Ham kaça kaçağı aldığıyla alakalı. O zaman ham maddede e, fiyatı yüksek tutabilir firma. Değil mi? Eskiden böyle bir sorun vardı çünkü. Ham maddede yüksek. Yani o alımı e, bir ülkeden satın alıyor. Orada maliyetle alakalı mı söylüyorsun? Evet evet yani. Ham tamam. maddede herhangi bir denetim yoksa bakanlığın. Hı? Ham yüksek tutup. Buradan hani bir kazanç yoluna gidebilir. Evet. Olabilir ama gene de bir maaş sonuçta sizin e, kutu bazındaki son satış fiyatına göre bir en ucuz beş ülkeye göre yapıyorsunuz ya. O zaten orada maksimumumuzu belirliyor gene zaten ki o maksimuma kadar geliyor firmalar. Bu beş ülke en ucuz beş ülke Avrupa ülkeleri mi? Avrupa ülkeleri. Yani Asya, Hindistan, Güney Amerika'nın oraları değil değil mi Avrupa. sadece? Evet. Bizde yine bu nedenle ucuz herhalde Avrupa ülkelerine göre e, ilaçlar. Tabii tabii aynen öyle. Yani o bu, zaten belirliyorsunuz. O belirledikten sonra da euro kuruunu e, çok daha ucuz bizim bizim e, kurumuza göre çok daha ucuzdan belirliyorsunuz. Ayşegül'ün benim seni çok şey kur, kur dalgalanması şey nedeniyle benim sediş mi Ayşegül kur dalgalanması deyimini bu de, benim sediğim deyim e, nedeniyle biz gerçekten bir süre sonra e, yani helal Ocak ayında falan epey bir ciddi bir ilaç sıkıntısına düşeceğiz. Yani insanlar o zaman ne bileyim tansiyon ilacı, kanser ilacı, işte bir takım hayati diabet ilaçları falan stoklamaları lazım şimdi de. Tuhaf bir durum değil mi? Kurularsa stoklayabilir ama bulamıyoruz evet. zaten. Rezalelerde bu ürünler yok. Bir de şunu söyleyeyim şimdi 4.4'e belirleniyor. Kararnamede bir madde daha var zaten. 4.5 e, bir önceki döviz kurunun %60'ını geçemeyecek şekilde bir zaten düzenlemel var. Yani e, iş ne kadar e, çözüm üretir o da ayrı bir konu. Bizim ama bunun dışında söylediğimiz şey şu da var. Yani biz bu sorunu her sene bu biraz şey üzerinde konuştuk aslında son gündeki görüş Kur'ya dalgalanması ama biz bunu bu sene yaşamadık. Biz bunu her sene, sene, sene yaşıyoruz zaten. Sebebi de e, bu zam beklentisinin yüzde kaç olursa olsun e, senede bir defa işte Şubat ayında yapılıyor olması o güne yaklaştıkça işte bir ay sonra piyasaya vereyim %20 zamını vereyim bantıyla firmaların büttüğü bir şeyden kaynaklanıyor. Bizim en başta söylediğimiz şey aslında şu. En basitinden çok basit bir çözümdür bu. Bu senede yapılan zamı bile e, senede 4-5 defaya bölerseniz aynı rakam %20 mi yapacaksınız? 3 ayda bir işte 4-5, 4-5 gibi yaparsanız bu beklentiyi bir anda oluşacak fiyat farkından dolayı beklentiyi azaltırsınız, minimize edersiniz zaten. Her sene sonunda çünkü biz bu sıkıntıyı yaşıyoruz çünkü Şubat yaklaşıyor. Evet gördüğünüz gibi e, bir müzik arası vereceğiz ama İstanbul e, Ziyacılar Odası e, bu fiyat artışlarının böyle kademeli kademeli alıştırı alıştırı nasıl yapılacağına dair bir takım fikirler üzerinde çalışmakta galiba. Şaka şaka. <gülüyor> Neyse e, söyle, şöyle bir şey mi söyleyeceğim Hocam sonra? parti <gülüyor> beklentimi söyleyeyim dalgalandım da duruldum. <gülüyor> Yok o değil ben <gülüyor> tamamen e, rastlantı eseri daha önceden seçmiştim parçaları. Ee, sanıyorum bu tip dalgalanmaların olmadığı bir ülkeden, Küba'dan bir müzik dinleyeceğiz. İbrahim Ferrer, Omar'a Porto Anto'dan dinliyoruz. Kisas Kisas. 10 Aralık 2021, 95.0 açık radyodayız. Önce sağlık programında müzik arasında İbrahim Ferrer, Omar'a Omar Anto'dan Kisas Kisas isimli parçayı dinledik. Ve İstanbul Rezacılar Odası Başkanı Sayın Pınar Özcan'la söyleşimizi sürdürüyoruz. Evet Ayşe, söz sende. Evet, tabii Küba'dan şarkı dinleyince insan düşünüyor. Yani Küba e, izolasyon yaşayan bir ülke ve biyoteknoloji ürünleriyle kemoterapetik immün modülatörleri üretebiliyor. Yani nasıl yapıyorlar e, filan insan düşünüyor. E, e, şey Türk Eczacılar Birliği'ne e, geçelim. Türk Eczacılar Birliği ile getirilen ilaçlara. Ee, burada e, kademeli soracağım size. E, diyelim ki bir ilaç e, genellikle de bu kemoterapetik ajanlarda oluyor. E, Türkiye'de bulunmuyor ve e, hekim reçete ediyor ve ardından e, hasta e, yurt dışından bunu getirmek için Türk Eczacılar Birliği aracılığıyla getirmek için güvenilir olması adına e, bir başvuru da bulunuyor. Bu başvuruda bulunurken e, Türkiye Zajdar Birliği'ne bir ödeme yapması gerekiyor. Bu ilacın yani ederini ödemesi gerekiyor. Birincisi sabit kur rejimi e, kamunun ödemelerinde bir koruma e, halesi yaratıyor. E, ama e, ben birey olarak yurt dışından ilaç getirirken sabit kur rejimi var mı? Birinci soru. İkinci soru, e, yurt dışından bu ilaçlar getirilirken benim SGK koruman varsa SGK e, ön ödeme yapabilir mi benim yerime? İkinci soru. Şimdi dediğiniz sistemle alakalı bir bilgi vereyim öncelikle. Türkiye İzlerciler evet dediğiniz gibi bir e, sistemi var e, yurt dışından getiren ilaçlarla alakalı ama bunun öncesinde e, bir liste var. Yurt dışı ilaçlar listesi diye bir liste var bakanlıkça da belirlenmiş. Bu getirilebilen ilaçlarla alakalı bir liste. Ee, sadece artık Türkiye Eczacıları Birliği zaten bu e, ilaç getirimi yapmıyor. Sosyal güvenlik kurumu bunların bir kısmını kendi üzerine aldı. Ee, <gülüyor> onların getirdiği, sosyal güvenlik kurumunun getirdiği ilaçları, onun üstelendiği ilaçları Türkiye Eczacıları Birliği getirmiyor. Ee, bu sistemde e, dediğimiz gibi bir reçete, reçete olması gerekiyor ve e, şey getiriliyor, ilaçlar temin ediliyor ve bir euro ee, üzerinden gene bu fiyatlandırma yapılıyor. TL değil euro olarak. Burada sabit kur biraz önce bahsettiğimiz sabit kur olayı tabii ki yok. Ee, bu tamamen real kura göre zaten euro olarak ödemesini yapıyorsunuz. Sabit kur geçerli değil. Ee, Pardon sosyal güvenlik kurumuna da euro olarak mı ödüyorsunuz? Onların ödemesini nasıl? Biz, efendim? O, yani bu kurumlara Eczacılar Birliği ya da Sosyal Güvenlik bu tarz ilaçların ödemesini öre olarak yapıyorsunuz e, devlet kurumlarına da öyle mi? Şöyle. E, diyelim Sosyal Güvenlik Kurumunun ara ödeme kapsamına aldığı ilaçlarsa bunlar. Çünkü hepsi bu şekilde değil. Bunların bir kısmını Sosyal Güvenlik Kurumunda geri ödemesi var, bir kısmının yok. Yani bunlar zaten sadece parasını ödeyerek alınabilecek ilaçlar. Bir kısmının ise Sosyal Güvenlik Kurumunda da ayrıca ödemesi var. Ara ödeme dediğimiz, ödeme dediğimiz ilaçlar bunlar. Bunların biraz daha farklı bir prosedürleri var. Orada da yine hesaplama yöntemleri biz ödemiyoruz zaten. Orada e, biz getiriyoruz, faturasını alıyor e, kur, şey, e, hasta bu sosyal güvenlik kurumu hastaya parasını geri ödüyor zaten. Bu farklı bir sistem. Ama bir bedel sözü olsun. TEP getirin. TEP'in şeyi değil o. Dört yani, e, farklı yoldan ilaç temiri var. Eczanede satılan ilaçlar, eczanede satılmayan ama TEP'ten ya yada... neden bu kadar karmaşık bu iş? Yani bütün bu ilaçlarda, eczanelerde satılamaz mı? Satılabilir ama bu şundan kaynaklı. A firması bir ilacın Türkiye'de ruhsatını almıyor. Ama siz bir hekim olarak bu ilacı kullanılmasını istiyorsunuz. Bu yurttaşı ilaç listesinde varsa bunu temin etmenin yolu için bir yöntem geliştirmişti Türkiye eczancıları diye. Yani o ilaç Türkiye'de ruhsatta olsa, yani firması bu ilacı Türkiye'de ruhsatını alırsa normal ilaç haline dediğimiz bütün eczanelerde satılan ilaçlar haline gelir. Ama bir daha burada ruhsat ve bu ilacın kullanımı gerekiyorsa bu şekilde bir temin yöntemi var. Ya Türkiye İzdarcılığı üzerinden getirtiyorsunuz ya da sosyal güvenlik kurumu üzerinden. Peki ruhsatlandırılmamış, Türkiye'de ruhsat alınmamış ama yurt dışında var olan ilaçlar, o zaman bunların bir listesi var herhalde bunlar. Bütün ilaçları her kafasına göre insanlar türede ruhsat almamış ilacı alamıyorlar bu yolda. Herhalde belirli hayati önemi olan. Evet, e bun anladım. Bunlara bakanlık mesela ya gelin şunlara da ruhsat verelim. Bunlara da ruhsat başvurusunda bulunun diyemiyor mu? Yani neden böyle bunu anlamakta zorlanıyorum? Tabii. Diyebilir. Yani çok gerçekten bu çünkü daha ucuza da mal olacak bir şey dediğiniz gibi aslında. Bu tarz primalarda e, bunları da getirin diyebilir çünkü buradaki fiyatlandırma ile çok daha ucuza mal olacaktır kurumada eğer ara ödeme kapsamında olup sosyal güvenlik kurumunun ödediği bir bedelse peki bu ilaçlar e, Eczacılar Birliği üzerinden alınan ilaçlar Eczacılar Birliği'nin bir deposu var o depoda duruyor mu yoksa her başvuru üzerine mi dışarıdan getirtiliyor bir kısmı çok fazla kullanıldığı için getirilenler var Yani mevcut olanlar var ama bu çok yüksek düzeylerde değil gerçekten az bir düzeyde bir kısmı da ee, dediğim başvuru, başvuru üzerine getirtilen ilaçlar. Çünkü çok çok spesifik şeyler var bu tarz ilaçlar. karmaşık. Ee, dediğiniz kalem yani Türk, ya, Türk ilaçlar bilin yani ırk ışığına getiren bu tarz ilaçlar e, dediğim gibi çok spesifik kalemler aslında. Çok çok aşırı kullanımı olan ilaçlar değil. Zaten öyle bir kullanımı olduğunda firma tercih ediyor zaten burada satılıp alıp, geri ödeme kapsamına girip e, çok daha genele yayılmayı. Birim olarak belki daha ucuza e, vermek zorunda ama çok daha fazla sayıda e, insan abi. ulaştırarak bir kazanç söz konusu o zaman. Hı. O zaman tabii şöyle bir şey de karşımıza çıkıyor. Ee, nadir hastalıkları genelde tıpta yetim hastalıklar denir. Nadir hastalıklar çok yaygın olmayan hastalıklardır adı üzerinde. Ee, kurumlar nadir hastalıklar için bu ruhsatı almaktan e, imtina edeceklerdir e, ilaç firmaları. Çünkü ruhsat aldıklarını sabit kur rejimine girecekler. Hani evet. yaygın kullanımdaki bir ilaçta tabii ki sürümden kazanırsınız tırnak içinde çok piyasa tabiriyle. Ama nadir bir ilaç da nadir bir hastalığa ait ilaçta ruhsat almaz gibi bir e, sıkıntılı durum oluşuyor. Aslında hani ilacın adını söylemeyelim çok e, ilaç adlarını almıyoruz burada ama SMA ile birlikte andığımız e, ilaç e, çok yüksek maliyetli bir servete mal olacak ilaç sanıyorum bu nedenle de bakanlığın da açıklamaları ruhsat alın talebinde dahi bulunduk diye açıklamalar vardı. Ruhsat almaktan imtina ediyorlar ve bu ilaçların sayısı da artıyor. Nadir hastalıklar artık e, tıp teknolojilerinin gelişmesiyle bulunur. Yani tanı konulabiliyor. Eskiden herhalde tanı konamıyordu. Ee, sizce bu gri alan nasıl çözümlenebilir? Siz İstanbul Eczacı Odası Başkanısınız. Hani bununla ilgili aklınıza tıklan bir çözüm yolu görünüyor mu? Bu nadir hastalıkların ilaçlarıyla ilgili. Şimdi bizim görüşümüzde şu, devlet sosyal devlet anlayışıyla yönetilmesi lazım ki her vatandaşın dediğimiz gibi ihtiyacı olan her türlü tedaviyi sağlayabilmesi lazım. Ne güzel, Küba'dan örnek verdik ya biraz önce. Evet. Pek çok tedavi alanında da yeniliklere e, sağlayabilen bir ülke. E, tabii bizim için belki topik olabilir şu an için ama e, evet dediğiniz gibi biyoteknolojik ilaçlar artıyor, akılcı ilaçlar, art, akıllı ilaçlar artıyor, onların kullanımı artıyor. E, ama işte bizim biraz önce bahsettiğim, müzik aramızdan önce bahsettiğim gibi bazı düzenlemelerimiz tabii ki bazı ilaçların getirilmesini de engelliyor. E, bakış açısı. Bakış açısı hem tasarruf yaparken hem de aynı zamanda e, ulaşılabilirliği sağlayacak düzenlemelerin yapılması lazım. Yani bunu da yapacak olan zaten bakanlıktır, yetkililerdir, devlettir, hükümettir. E, ama biz çok karışık bir ülkeyiz. Yani biz çok sorunları olan da bir ülkeyiz. Bazı gerçekler bizi tabii ki etkiliyor. Ülke gerçeklerimiz var, ekonomik gerçeklerimiz var. E, bunların da engeli var. E, vallahi hepsi birbirine bağlı aslında zincir gibi. Ekonomide buna bağlı, sağlık da ekonomiye bağlı. Daha doğrusu kapitalist düzen getirdiklerini yaşıyoruz. Her şey paraya bağlı maalesef. Para olmazsa ne akıllı ilaca ne biyoteknolojik ilaca hiçbir şeye ulaşma şansınız yok. Şu sıkıntımız var bence. Bakış açısı burada devreye giriyor. Biz var olan kurumlarımızı bile kapatmışız. Yani biz aşıyı çok daha önce ülkemizde üretebilecek kurumlarımızı kapatmışız zamanında. Yani Yapılanı bozmuşuz zaten. En büyük sıkıntımız bence bu. Ki, i̇lerici görüş olsaydı bunların hiçbirisini yaşamazdık bence. Şey, Şunu söylüyorum ben. Pandemide yayınlanan tablolarımız, her akşam yayınlanan tablolarımız bizim çok basit, artık her gün görüldükçe basit geliyor insanların gözüne ama oradaki her rakam bir can. O canlardan bir kısmı daha önce aşılanabilseydi bugün hayatta olacaktı. Bunu da en yakın yaşayanlar, bu kaybı yaşayan insanların yakınları, anasız babası çocukları. Şu akıllı evet. ilaç konusuna girelim biraz Ayşe. Evet. Ne dersin? Tabii çok ilgimi çeken bir konu evet. akıllı ilaç konusu. Ben biyoteknolojiyi Küba ve Japonya özelinde incelemiştim. Küba'nın inanılmaz bir bu konuya ilgisi ve e, becerisi var. Japonya'da 2030 hedefinde en büyük sorunu kendisi açısından e, ilaç ve sarf malzeme maliyetleri olarak koymuş durumda. Yani biyoteknolojik ürünlerin bu kadar pahalı olması. Demek ki dünyanın her tarafı bu konuya çok odaklanmış durumda. Aslında biz çok konuşmuyoruz gündemimizde ama. Evet. Parayı verir alırız diyoruz. Bir de kuru, kuru da sabitleriz. Evet verirlerse yani işte. hocam tabi tabi tabi evet bu akıllıca ilaç birazcık bunun, bu deyim ne, hangi ilaçlar için kullanılıyor nedir birazcık bilgi verir misiniz bize ee, çok yeni aslında sosyal güvenlik kurumunda da ödemelerde çok çok az olan ilaçlar bunlar ee, tedavileri tamamen değiştiren kişiyi özellikle de düşünebilirsiniz aslında hani bunu benim anlatmam çok daha şey aslında siz bu konuda daha, daha ilaçlı şey olarak söyleyelim. Yani kişiye özel ilaç aslında. E, evet. özel ilaç hedefe da. yönelik ilaç da deniyor değil mi? Evet. Genin bir e, parçasına evet. hedefe yönelik ilacı, hani orayı direkt hedeflediği için akıllı ilaç e, deniyor. Evet. Bundan da çok pahalı oluyor. Aslında ben ikinize de sorayım. Evet. Hocam eminolog, siz eczacısınız. Niye bu ilaçlar bu kadar pahalı oluyor? Yani eskiden ilaç, eski alışıldık ilaçlar bu kadar pahalı değil de milyonlarla konuşuyoruz. Tabi TL açısından değil de Euro açısından. E, Tabi HDP yönelik ilaç olunca tüketimi ürettiğiniz ilacın tüketimi çok fazla olmayacak. Yani bir atıyorum bir asit asit gibi herkesin öyle leblebi çekirdek gibi alacağı ve her kesimin kullanacağı ilaçlar değil bunlar. Çok spesifik hastalıklara ve hastanın özelliklerine göre, kısmen tabii özelliklerine göre hazırlanan ilaçlar. Bu nedenle çok büyük üretim söz konusu olmayacak. Bu nedenle elbette daha pahalı oluyor. Bilmiyorum Pınar, sen bir şey diyecek misin bu konuda? Bu bir süreç aslında. Bu... İlaçların sayısı arttıkça bu ilaç tedavilerinin yöntemleri daha çok uygulanır oldukça aslında tabii ki fiyatla alakalı düşme olacaktır. E, Hocamın da dediği gibi yani şu anda az sayıda ise bir şey tabii ki maliyeti fazladır o yüzden de e, bedeli de fazladır ama Uzun bir zaman belki işte 15 yıl sonra 20 yıl sonra çok daha fazla bu tarz ilaçlar olduğunda bu kadar pahalı olacağını düşünmüyorum. Bu tarz teknoloji yapımlarını da yapılmış olacak, o maliyetler bir şekilde azalacaktır. Yani bunu aslında işin başına döndüğünüzde ilk başta baktığınızda ilaç da bu şekilde değildi. Yani şu anda her ilaç hazır bir şekilde ambalajlı bir şekilde ülkede raflarda duruyor. Ama bu yokken de zaten durum farklıydı. Bu bir süreç. Burada da farklı olacaktır süreç içerisinde ama bu süreçte yaşamamız gerekecek öncelikle bence. Aslında bu modern teknolojiyle ilgili e, genel anlamda elbette istinaları vardır kural dışında e, farklı e, gelişmeler ama e, bu moleküler biyoloji yöntemleri denince insanlara böyle bir e, bilim kurgu gibi çok gizemli, çok karmaşık bir teknoloji geliyor ve e, o zaman tabii ki pahalı olacaktır gibi düşünülüyor. Aslında moleküler biyoloji yöntemleriyle herhangi bir ürün ya da bir tanı tekniğini kullandığınız zaman bunun çok ucuz olması lazım. Çünkü bunların maliyeti aslında çok düşük. Bunu nereden biliyoruz? Bir örnek mRNA aşıları. mRNA aşıların bir dozu ortalama 60 sente falan mal oluyor. Satış fiyatı 20 dolar. Tek dozdan bahsediyorum. Yani e, kar marjının çok yüksek olduğu sürekli bize yeni teknoloji, yeni teknoloji, inovatif teknoloji diye hani... E, alıp pullayıp öne sürüyorlar. Aslında e, üreticilerin bu teknolojiye eğilmeleri çok daha maliyetinin ucuz olmasından kaynaklanan bir şey. Aynı şekilde hani benim alanım olduğu için iyi biliyorum PCR yöntemi PCR yöntemi normal bir kültürde bir mikroorganizmayı üretmeye oranlan çok çok daha ucuz bir yöntemdir. Ama adı DNA'lar RNA'lar böyle gizemli karmaşık filan göründüğü için o çok e, daha pahalıya filan maledir. Aslında şöyle değildir. Yani öyle olmaması lazım. Neyse bir parantez oldu bu. Evet bu e, akıllı ilaçlar ya da hedefe yönelik ilaçlar dediniz. Ve şimdi daha tüketimi daha az ve kısıtlı olduğu için peki bunu bilen, bunları e, yazan, isteyen e, hastasına e, bunu kullanmak isteyen hekimler ne yapıyorlar? E, sadece bu ilacı, yani bu ilaç önceden üretilmiyor mu o zaman? E, talep üzerine mi üretiliyor ilaç? Ee, açıkçası o konuyu tam bilmiyorum, o detayını tam bilmiyorum nasıl <gülüyor> hareketlendiğini çünkü bizim dışımızda biraz ilerliyor o kızı ee, tam bilgi var mı Türkiye'de ee... çok az var çok az, az doğensma sanda evet ee, doğensma evet. ilacı yani zaten hatırladı. şöyle aslında bu tip hastalıklarda şu var yani spesifik bir ilaç spesifik hastalıklar filman arasında zaten hasta bilgisine bile sahipler bu konularda tabii, da evet, tabii. oradan yapılıyor aslında yani evet. Hasta sayısı, hasta bilgisi zaten mevcut. E, hasta takibi de zaten işte hekimlerle e, de irtibatı geçirerek o yöntem belirlenecekse zaten aslında şey hazır, havuz hazır. Havuza göre de zaten bir üretim söz konusu o zaman oluyor. Hepsi bilgileri mevcut zaten. Çünkü zaten şu an için bu ilaçlar spesifik, spesifik hastalıklarda kullanılan ilaçlar. Peki Ayşegül, belki senin düşündüğün önemli bir konu. Benim de çok merak ettiğim ve orada çok itirazlarım olan bir konu da bu Tarım Bakanlığından onaylı ilaçlar var. Bunları da eczanelerde. Çünkü bu konu beni özellikle bu aşık aşıklı, homeopati, işte fitoterapi gibi alanlara da giriyor. Ve onların kullandığı ilaçlar genellikle Sağlık Bakanlığı değil, Tarım Bakanlığı onaylı ilaçlar. ilaç demek doğru mu? Onu da tartışmalı. Biraz bu konuya bakalım istersen. Ne dersin Aşim? Olur hocam ama bitkisel ekstraler çok var eczanelerde şu anda. Ya bitkisel ekstra farklı bir şey aslında. Yani birçok ilacın o, hani ekstre dediğin şey hani bitkiden ekstra edilen işte bir alkaloidin elde edilmesi, onun kullanılması ayrı bir şey. Yani orada bir dozaj var, bir kontrol var falan ama e, bitki ilaç, bitki seri ilaçlar. Evet oraya girelim birazcık. Bizim en dertli olduğumuz konulardan bir tanesi zaten bu pandemi... Peki anlatınız bana derdinizi dinleyelim. Pandemide de pandemide de zaten aslında e, çığırından çıkmış olarak ben değerlendiriyorum gerçekten bunu. E, bu tarz ilaçlar özellikle işte Covid'den korur. Covid'e Covid olmazsınız kesinlikle yakalanmazsınız, i̇şte bağışıklığınızı şöyle yapar, böyle yapar diye. Çok ciddi reklamlarla artık ne iddiği belirsiz bir sürü maddenin, ürünün olduğu bir piyasa haline geldi. İnternet bu konuda gerçekten çok büyük bir çöplük bir kere. Dün zannedersem bir ürünle alakalı bir şey gördüm. Tam bir şey gibiydi. Mezlacı arkadaşımın benzetmesini de beğendim kalp damarlarını temizler diye tamamen borçöz gibi bir şey galiba bu dedi yani <gülüyor> e, her şeyi hallediyor tüm her şeyi e, eritiyor gidiyor atılıyor gibi e, evet gıda takviyeleri bir adı altında e, tanımlanan ürünler aslında bizim için e, biz onları şöyle değerlendiriyoruz şimdi siz bir ürüne içine belli sayıda bitkiden bile elde ediliyor olsa e, belli bir dozda belli bir farmasötik formda bir şeyler koyuyorsanız bunun ee, az ya da çok kullanımıyla vücutta olacak bir etkilerin de farklılık varsa bizim için bu bir ilaçtır. İlaç bu demek zaten. Yani normal kimyasal olarak ürettiğimiz ilaçların da sonucu bir dozajı söz konusu. Dozajına göre bir tedavi söz konusu. Çok aldığınızda da zehir. Şimdi aynı şey bunun için de geçerli bizim için. Ee, biz buna bu açıdan bakıyoruz zaten. Yani bir farmasötik formda bir tablet, üret tablet şeklinde, kapsül şeklinde ürettiğiniz bir ürün bitkiseldir, zararsızdır falan asla değil. Asla olamaz. Biz, bunların, biz de siz de zaten görüyorsunuzdur. Bunları böyle kullanıp bilinçsizce kullanıp hiçbir şey olmaz değil böbreğinden kaybeden diğerize giren adamı da biliyoruz biz. Yani midesinde problemi olan adamı da, adamı da biliyoruz. Kalp dolaşım, kans, tansiyon rahatsızlıklarına yakalanan insanları da biliyoruz. Psikolojisi bozulan insanları da biliyoruz. Eczaneye geliyor zaten ben bunu internetten aldım böyle böyle oldu ne yapacağım ben şimdi. Yani e, ne dersiniz orada karşınızdakini? Yani ee, sıkıntı büyük burada ve pandemiyle o, bu alışveriş alışkanlıkların değişmesiyle de bir sürü şey e, değişti. Bunlara internetten alayım kolay ulaşayım gibi şeyler de var. Ama orada büyük bir aldatmaca da söz konusu. Yani ben e, toplumsal anlamda da bir, e, hep bunu söylerim, bir ahlaki mi deme, demek da, daha doğru ona. E, sıkıntılı bir dönem içerisindeyiz gerçekten. Yani ne olduğu belirli, belli olmayan. Ee, sahte ürünler de var, nerede saklandığı belli olmayan ürünler de buralarda halka gerçekten ulaştırıldığını biz çok net gördük bu içerisinde. Bir sürü şikayetleri biz biriktirdik bu konuda. Ee, çünkü merdiven altında üretilmiş, hakikaten içinde ne olduğu bilin, bilmediğiniz... Ee, Hani et, iyi bir şey C vitamini atıyorum koyacak. C vitamini koymayı bırakın. Tam tersine zararlı bir şey koyabileceğini bile gördüğümüz şeyler var. Zayıflama ilacı diye satın ilaçların içerisinde bambaşka şeyler çıkıyor. Gibi gibi gibi. Yani şu anda bu konuyla alakalı e, vatandaşa yönelik e, gerçekten hem bir ucuza satıyorum mantığıyla aslında çok daha pahalıya satanlar, sahte ürün satanlar e, gereksiz yere ürün satmaya çalışanlar. Acayip bir döneme girdik burada. Bizim bununla alakalı bakanlığa çok ciddi şeylerimiz oldu. Bir dosya hazırladık gerçekten. Çok kalınca bir dosya. Bütün şikayetleri, klinik çalışmaları, bunların neden bitkisel görünüp de zararsız bir adlediyle etmeyeceğini, reklamının olmaması gerektiğini gibi gibi gibi. Ama bunu neden yapıyor üretici firmalar? Biraz da ona bakmak lazım. Şöyle bir şey var. Bir ilaca, bir ürüne e, halkın sağlığını etkileyen, sağlık ve yani kolesterolle ilgili dediğimiz bir ürünü siz Sağlık Bakanlığı'na başvurup ruhsat almanız çok daha maliyetli ve uzun bir süreç. Ama aynı ürünü e, kimyasal bir etken madde değilse bitkisel içeriklerden elde ediliyorsa Tarım Bakanlığı'ndan ruhsat almak çok daha kolay prosedürler olarak söylüyorum bunu. Prosedürü çok daha az, bakılan e, kademeler çok daha az ve ruhsat ücreti çok daha az. Bu anlamda onlar da bunu tercih ediyorlar. E, bu bir kaçış yöntemi ama sonuçta halk sağlığıyla alakalı biriz. Biz o yüzden şunu söylüyoruz her zaman. Yani bir ürün sağlığı ilgilendiriyorsa, sağlık beyanı sunuyorsa, yani bu buna iyi gelir diyorsa, e, bu ilaçtır ve bunun denetimi Sağlık Bakanlığı'nda olmalıdır. Bu Sağlık Bakanlığı'ndaki bu ürünün de e, kullanımı ve tavsiyesiyle eczacı danışman da sadece eczanede olmalıdır. Başka da... E, Çıkar yol yok bunun için. Yoksa gerçekten bu konuda kötü bir yere gidiyoruz. Hem kamu sağ, sağlık açısından hem e, maddi açıdan da gerçekten e, yanlış yerlere gidiyor Vatandaşın cebine de zarar veriyoruz. Nur Hanım, e, peki şöyle bir şey güvenebilir miyiz? En azından e, bitkisel temelli gıda takviyeleri e, eczanelerde de bulunuyor bazıları. Eczanedeki gıda takviyesine eczacının sattığı... Gıda takviyesini mutlaka artık almak istiyorsak e, güvenebilir miyiz? Ama e-ticaret sitelerinden uzak durmamızı e, söylediniz. Çünkü bunların bir denetimi yok diye belirttiniz. Bu bir. E, i̇kincisi de şöyle bir mesaj da vermek ister misiniz? E, gıda takviyesi olmayan vitaminler var. B12'ler var. D'ler var. Bunlar da e-ticaret sitelerinde satıldığını görüyoruz. Bunları da eczaneden almak lazım değil mi? Ben kullanıyorum eczaneden almayı tercih ediyorum. Çok doğru. Şöyle söyleyeyim onu da. Ee, i̇lk önce diğer taraftan başlayayım, vitaminler öncesinden. Ee, eczanelerde şöyle bir sistem vardı. Eczaneler her türlü denetlemeye tabidir. Sağlık Bakanlığı'na bağlıdır. Ve bizde e, ısı nem dediğimiz ortamın ısısı, nemi, sıcaklığı takip edilir ortamlardır. Biz her gün, günde üç defa e, ısı ve nemi kaygını tutarız eczanelerimizde. Mecburuz. Belli değerler vardır. Onun altına ve üstüne çıkamaz. Bu dereceli, bu aralığın içinde olmak zorundadır. Eğer herhangi bir şekilde bizim o ürünlerimizle alakalı ortamda bir ısı fazlalığının en fazlalığı varsa e, bu tutanakta belirlenir o ilaçlar, bu ürünler imhaya gitmek zorundadır. İlçe sağlıkla, il sağlıkla imhaya göndermek zorundadır. Şimdi böyle bir ortamdaki şey tabii ki çok güveniliğiyle alakalı tartışma götürmez. Biz Sağlık Bakan denetimine tahliye olup bunları iyi şekilde saklıyoruz. Bu bir. Ve şöyle bir şey daha söyleyeyim. Eczanede ürünler başka kanallardan gelmez. Firmadan depoya depodan eczaneye gelir. Arada başka bir zincir olmaz. Şimdi internette satılan ürünlerin gerçekliği, sahteliği ayrı bir şey söz konusu. E, saklama koşulları tamamen bambaşka bir şey. Nerede nasıl saklandığını asla bilmediğiniz. ve Bizim merdiven altı yerlerde çok e, çabukların muhafaza edildiği ya da üretildiğini bildiğimiz ürünler. O anlamda çok hayati bir şey oradaki bahsettiğimiz konu. Hayati bir tehlike var orada. E, bozulmuş bir ürünü. İstihbarla evet. de alakalı veri toplamış. Bozulmuş bir ürünün elinde gelebilirdi. Bunda yani görüntüm. siz saklama koşulları ve ticari olarak satılmadaki sakıncaları ki çok önemli tabii bu, bu, bu özelliklerde e, bunlar üzerinden gittiniz. Ben tabii işin özünden yani temelinden bu ilaç e, şeklinde satılan ilaç olarak tanımlanan ürünlerin e, ilaç olarak tanımlanmaması gerektiğini düşünüyorum. Ee, bir kere hani ilaçlar kimyasaldır, bunlar doğaldır. Bu çok yanlış bir şey. İlaçların büyük çoğunluğu doğaldır aslında. Ee, kimyasal prosedürden tamamen kemikalı olarak, kimya olarak üretilen ilaç değilse çok fazla değildir. İkincisi doğal olduğu için bütün o ürünler masumdur. Bunu demek çok yanlış. <gülüyor> bir dozajı, bir kontrolü yapılmadıktan sonra, bir ilaç gibi üretilmedikten sonra bu doğal ürünlerin çok tehlikeli olacağını düşünüyorum. Siz verdiğiniz örnekler. Peki bitirirken bir de şu derma kozmetik ürünler var. Onlara değinelim. Ayşegül son zamanlarda bu ürünlerin satışının arttığını gördüğünü söyledi. E buna, bana karşı bunlar hep vardı. E arttı mı son zamanlarda daha mı fazla oldu? Hocam ilgim olduğu için ben fark ediyorum. <gülüyor> Benim de çok eskiden beri ilgim vardı vardı diyorum. <gülüyor> yani yanlış Yok ama eskiden beri görürdüm ben eczanelerde. İşte biraz sayısı arttı derma kozmetik ürünlerin. bunların bu İstanbul Eczacı Odası mesela bununla ilgili bir meslekçi eğitim yapıyor mu? Derma kozmetik ürünlerle ilgili. Bunların da sayısı arttı ve eczaneden de çok satın alınıyor artık kozmetikçiden. Yanı sıra işte birçok ürün alınıyor. Böyle bir yaklaşımınız var mı? Ne, pardon. Ayrıca Afermen Ayrıca Ayşegül neymiş işte, değil mi? Kozmetik ürünleri eczanelerden. İlaç olabilecek ve tedavide kullanacak ürünleri de farklı yerlerden, internetten almaya başladı. Dünya tersine doğru dönüyor gibi. Yani. Evet. Evet. Ne diyeceksiniz? Şimdi bu derme aslında e, Selim hocam doğru söylüyor. Derme kozmetik ürünlerin sayısıyla alakalı bir artış yok. Belki tüketimle alakalı artış ya da reklamla alakalı artış o algıyı yaratmış bence sizde. Eczanelerde daha çok dermakozmetik kozmetik ürün yok şu anda. Yani yaklaşık bir 10-15 yıldır bu ürünler var zaten. Ee, ama e, işte pandeminin şeyleri bunlar. Getirdikleri internet, sosyal medya, internet, YouTube belki bunların etkisiyle bir şeyler görünür hale gelince daha mı çok üretiliyor gibi algı oluşmuş. Ee, ürün bazında bir farklılık yok aslında. Kullanım anlamında da bence çok büyük bir farklılık yok. Reklam anlamında çok büyük bir farklılık var. O algıyı da ondan yaratmış bence. Ürün yani, pasisi mu? Pardon. Bitti zaten. Pardon. pasisi az sayıda var ama e, ile alakalı bir sıkıntı var şu anda. Şöyle bir şey diyordum, özür dilerim. Hocam ben e, çok hava bir şey diyordum. Instagram influencerlarında çok eczacı var diyecektim. <gülüyor> Allah Allah. Eczacı, de aynı. Çok... eczacı olmayan o kadar çok kişi var ki. <gülüyor> Aa, bakın onu hiç düşünmedim, tamam. <gülüyor> Peki. <gülüyor> evet, evet. Çok cesaretliler. Eczaneye sormayın, eczacı bilmez. Biz daha iyi biliriz diyorlar yani. Kim diyor bunu? Onlara da bir şey gelmiş bir. Kim e, diyormuş bunu? Influencer, YouTuber. Instagram'ı. Peki e, bu son zamanlarda e, sağlıkta şiddet konusunda hekimler işte iki gün önce Cerrahpaşa Tıp fakültesi pediatri ana yine bir dakika sorunlar yaşandı. E, acaba e, bu e, sorun eczanelerde de söz konusu yani sağlıkta şiddet dediğimiz zaman sadece hekimler mi hedef oluyor yoksa Özellikle nöbetlerde eczanelere ait bir saldırı ya da bir e, böyle şiddete maruz kalma söz konusu oluyor mu? Maalesef ki çok fazla var. Hep evet. vardı. E, şimdi de tabii ki çok fazla var. E, özellikle hem nöbetlerde ya da normal zamanda da e, almak istediği bir ilacın prosedürel olarak alamayması mümkün değil. Evet. Özel bir reçeteye tabi, yeşil reçeteye, kırmızı reçeteye tabi. Ya da bir antibiyotik bile belki bazen. Kapıya dayanıyorlar değil mi? Çalıştığında vermediğimizde biz bu şiddet olaylarını çok fazla yaşıyoruz zaten. Geçtiğimiz haftada yine bizim Ümraniye bölgemizdeydi hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam bir eczanemizde yeni bir darp olayı. Yine bir etrafı kırıp dökme. Başka bir işte silahla tehdit etme. Bunların hepsini biz maalesef çok sıklıkla yaşıyoruz. Hatta özellikle biz nöbetlerde diyoruz emniyetten de e, talepleri zaman evet. zaman oluyor bu konu. Yani nöbetçi eczerlerinin önünde bile bir devreye atılması bizim için çok e, şey fark ediliyor evet. bazen. E, Sağlık ve şiddete bile bir maruz kalıyoruz zaten biz. Evet. Peki Ayşegül var mı başka sordun? Sorularımın hepsini sordum. Peki. Tamam, ee, Pınarım, çok teşekkürler bize vakit ayırdınız. Sizin son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Evet, evet bir söylemek istediğim bir konumuz evet. var. Gerçekten şu anda e, bir düzenleme yapılacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Hekimler tarafını siz zaten biliyorsunuzdur. Bir e, maaş kat sayıları ile alakalı, ek gösterge ile alakalı yapılan bir düzenleme var. E, bir teklif getirildi ancak orada maalesef sağlık çalışanları, diğer sağlık çalışanları bunun dışarısında bırakıldı. Sadece diş hekimleri ve hekimler bazında bir düzenleme yapıldı. Ee, ancak bu sağlık işi bir ekip işi biliyorsunuz ki. Sağlık işte hastanede de ebe, hemşire, diğer sağlık personeli gibi dışarıda da işte ezdacısın, ezdacısı, işte veteriner hekimi hepsi bir ekip işi aslında. Ee, bu anlamda bizim de e, bu konuyla alakalı tekrar görüşmeye alındığını biliyoruz bu teklifin diğer sağlık çalışanlarıyla birlikte değerlendirilmesi konusunda. Ee, buradan da tüm milletvekillerimize e, yetkililere tekrar seslenmek istiyoruz biz kamurdaki tüm e, çalışan ezdancılarımıza da e, aynı şekilde birlikte sağlık ekibişini sağlık işini yapan tüm ekipteki arkadaşlarımıza da aynı hakların gösterilmesini biz özellikle talep ediyoruz ve takipçisi de olacağız ee, hükümetin bu konuda e, olumlu bir bakış açısı olduğunun duyumlarını aldık ama sonucu görmek istiyoruz Dört gözle de bu sonucun olumlu olarak sonuçlanmasını bekliyoruz bir yandan. Eczacı parlamenterler vardır herhalde. Onlar, şey Var. onlar da talebimizle alakalı çalışmaları yürütüyorlar bir yandan. Ama biz olumlu sonucu görene kadar beklemedeyiz, teyakkuzdayız onu söylemek istiyorum. Eğer halletmezlerse onlar Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hangi kentin millet fikri olduğunu biliyor ama eski bir futbolcu olan Alpay var galiba. O ona söyleyin, o halletsin yani işinizi. Farklı yöntemlerden konuya yaklaştığını görüyoruz son günlerde. Peki, çok teşekkürler. Bize vakit ayırdınız. Evet, ve zanelerin ilaçların sorunlarını diledik. İlaçlar da. söz almak istiyorum Selim Hocam. Buyurun. Alabilir miyim? Tabii, tabii Tamam. Evet. Ee, şu anda biz HPV aşıları ile alakalı bir farkındalık e, oluşturmakla alakalı bir çalışmamız var. 4 Mart HPV gününe kadar da bunu sürdüreceğiz. Evet. Ee, bununla alakalı da bir özelliği siz yapmak isteriz aslında. Tabii ne demek? ya bu odasının da Türk Tabipleri Birliği'nin de evet. bu konuda şey var, sanıyorum muhalefet partileri de destekliyorlar. Evet. Yüzden beri bu HPV konusu ilginç şekilde gündeme geldi. Ee, Aslında bir eczacı arkadaşımız başlattı. Tokat'ta eczacı eczacı. Sonlandı. Evet, evet, evet hatırlıyorum. Doğru, evet. Doğru. E, onun başlattığı bir e, eylem diyeyim ama çok güzel sonuçlar da veriyor. E, biz de ona destek veriyoruz. Biz de evet. çalışmalarla desteklemeye başladık bunu. E, dediğim gibi sizlere de bir yayın yapmak isteriz. Çok, tabii tabii çok keyifli olur. Ben de 10 yıl kadar önce bu konuda çalışmıştım. FV enfeksiyonlarının immunolojisini. konuşalım. Peki çok teşekkürler e, size evet. e, bitirirken şimdi bu hafta içinde e, açık gazeteli e, e, akşam üzeri bir program açık radyoda Zeki Muran çalıyor. Zeki Muran parçaları e, sonradan fark ettim ki Feryalina'da konuştum Murat Meriç'in bir programı çok keyifli programları imza atan e, değerli bir e, programcı Murat Meriç. Ee, bilmiyordum. 6 Aralık günü Zeki Müren'in doğum günü. Biz de bugün son parçamızı e, Zeki Müren'den bu bağlamda seçtik. Ah bu şarkıların gözü kör olsun ismi bir parçayı seslendirecek. Zeki Müren'le veda edelim programa. Tekrar tekrar teşekkürler Sağ olun. Teşekkür kolay gelsin. Herkese iyi Sağ olun. Önce sağ olun.